Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un intişarına ve fütuhatına karşı gelen biri semavi, biri arzi iki musibete mukavele edecek ayrı bir inayet-i ilahiye cilvesi görülmeye başladı. Arzi ve insani olan musibet, Isparta'da ve İstanbul'da olduğu gibi, Kastamonu'nun havalisinde de ehl-i dalalet, Risale-i Nur'un intişarına set çekmek için, has talebelerin ve ciddi çalışanların şevklerini kırmak ve onlara fütür vermek için, Ayrı ayrı tarzlarda umumî bir plan dahilinde taarruz ediliyor. Halislere fütur veremediklerinden başka meşgaleler bulmakla çalışmalarına zarar veriyorlar. Semavi musibet ise ihtikar neticesinde hayat ve yaşamak hissi hissiyatı diniye galebe çalıp ekser nas midesini, maişetini daima düşünüyor. Hatta ekser fakara kısmından olan risale Nur talebeleri bu musibete karşı çabalamak mecburiyetiyle, hakiki ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini bırakma mecbur oluyor. Hem insanların zihinleri, fikirleri, kasten ve bizzat, hakaiki imaniye karşı bu yüzden bir derece lakaytlık bir vaziyeti almasından, bir tevakkuf devri gelmesine mukabil, Cenabı Hakk'ın inayet ve rahmetiyle başka bir tarzda, Risale-i Nur'un intişar ve fütuhatına meydan açmış. Ez cümle, İstanbul afakından yüksek ulemanın, eski fetva Emine Ali Rıza, Ahmet-i ve parlak vaizlerden Şemsi gibi zatlar Risale-i Nur'la ciddi ve takdirkârâne münasebetler olmaya başlamalarıdır. Hem, hatırımızda olmadığı halde yeni hurufla tab etmek üzere, başta âyet-ül Kübrâ'nın en mühim parçası, yedi parça, bir mecmuada tab etmek ve gençleri uyandıran üç-dört parça ayrı bir risalede, Hâfız Mustafa ile beraber tab etmek için matbaaya gönderdik. Hem mühim bir zat teşebbüs ediyor ki, mühim parçalardan bir kısmını Ankara'da, büyük rütbeli birisinin muavenetiyle tab etmek niyeti var. Ben şimdilik muvafakat etmedim. Velhâsıl, bir kapı kapansa, inayet ilahiye daha parlak kapıları Risale-i Nur yüzünden açıyor, yol veriyor. Risale-i Nur'un mektup ve melfuz hurufatı adedince, Cenab-ı Erhamurrahîmîne hamdü sena ve şükür olsun. Hâvvâ min fadl-i rabbî. Buna binaen, bu tevakkuf ve muvakkaten futura merak etmeyiniz. Zaten şimdiye kadar çalışmalar, tohumlar nev'inde, istikbalde kâfi sümbürler verebilir. Farz-ı muhal olarak, hiç çalışılmasa da yine kifayet eder. Katiyyen takarrür etmiş ki, Risale-i Nur hakikatlarına, gıdaya ihtiyaç gibi bu zamanda ihtiyaç var. Bu ihtiyaç ise, onu tevakkufta bırakmaz, işlettirecek inşallah. Hafız Mustafa ile umumunuza bedel görüştük. Fakat pek az bir zamanda cenab Hak, onu ve Tahili'yi tap meselesinde muvaffak eylesin. Amin. Hafız Ali'nin mektubunda, Medrese-i Nuriye'nin üstadı olan Hacı Hafız ile gayet samimane ve uhuvvetkarane görüşmeleri ve meşveretleri bizleri çok mesrur eyledi. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Nur fabrikasının sahibi 1. Şua'nın 4. ayeti bahsinde hakikati İslamiyetin 7 esası parlak bir surette ispat edildiği cümlesine dair soruyor ki Erkan-ı İslamiyeyi 5 biliyoruz. Hem vücubu zekat rüknü risalelerde ne suretle izah edildiğini soruyor. El cevap İslam'ın rükünleri başkadır. Hakikati İslamiyetin esasları yine başkadır. Hakikati İslamiyetin esasları 6 erkan-ı imaniye ile haşiye beraber kelimesi şu ada noksan olduğu için şüphe edilmiş. Ve esası ubudiyet ki İslam'ın beş rükünü olan savm, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet mecmunun hülasasıdır. Risale-i Nur 6 rükne imaniye ile bu esas ubudiyeti ispat edip Seb'al Metani cilvesine mazhariyeti murattır. Vücubu zekatın izahından murad ise Zekatın teferruat tafsilatı değil belki zekatın hayatı ictimaiyede derece iluzu mu ve ehemmiyetli kıymeti ispat edilmiş demektir. Evet Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risalelerde hem de Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde vücubu zekatın hayatı ictimaiyede ne derece ehemmiyetli olduğu kat'ien ve vazıh ispat edilmiş demektir. Esparta Darisale-i Nur'un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendi'nin iki genç evladının vefatı beni müteessir etti. Çünkü 5-6 yaşındayken Masume Kerimesi yanıma geldikçe her defa "Adın nedir?" soruyordum. Masumane Kemal-i Fahirle Hayrunnisa derdi. Beni şefkatle güldürüyordu. Cenabı Hak o mübarek Masume'yi birden cennetine aldı, şu dünya cehenneminden kurtardı ve merhum mahdumu hayati ise hastalık inşallah onu da hayrun nisa gibi günahsız masum yaptı. Beraber cennet tarafına gittiler. Bu noktayı nazardan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum ve peder ve validelerini de hem taziye hem manen tebrik ediyorum ki o iki evlatları Vildanun Muhalledun sırrına mazhar oldular. Ben o ikisini Risale-i Nur'un vefat eden şakirtleri içinde dualarımıza dahil ettik. Rüştü Efendi, benim tarafımdan Şükrü Efendi'ye taziye namesi olan on yedinci mektubu, benim yerimde okusun. Risale-i Nur'un kaptanı Sabri, Nis adasındaki bir kardeşimiz ve onuncu sözün tabından sonra tehlikeden muhafaza için, kaç ay hanesinde saklayan ve peder ve validesiyle bizimle ciddi alakadar bulunan Veli Efendinin, peder ve validesinin vefat haberlerini yazıyor. Cenabı ı Hak onlara rahmet eylesin. Ben inşallah çok zaman onları manevi kazançlarıma şerik edeceğim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu zamanda hususan bu sıralarda Risale-i Nur'un şakîpleri tam bir metanet ve tesanüt ve dikkat etmeye muhtaçtırlar. Lilla-i Isparta ve Havalisi kahramanları demir gibi bir metanet göstermesiyle başka yerlere de hüsn-i misal oldu. Ey Hüsrev, tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen, bizi fevkalade mesrur etti. Binler safalar ile geldin. Sen bir buçuk sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme. Senin yerine ve kerametli kaleminin yadigarı olan mucizat ı Ahmediye'nin biri vilayât şarkiyede faalane geziyor. Diğer son yazdığın da İstanbul'da senin yerinde çalışıp, inşâAllah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu havalide hususan Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevapları ve tahsin ve tebriklerini inşaAllah yakında tab'a girmesiyle, alemi İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükreyle. Hafızalinin mektubunda, İslam köyündeki hocalara muhabbete ve dostluğa karar vermesi bizi memnun eyledi. Evet, İslam köyü, Nasıl ki Risale-i Nur'a pek ziyade alakadarlıkta imtiyaz ve sefkat kazanmış, öyle de, ben oradayken, sair hocalara nispeten, İslam köyü hocaları dahi, daha ziyade insaflı ve Risale-i Nur'u takdir ettiklerini gördüğümden, bu havalideki hocaların lakaytlıklarına karşı, onları hüsnü misal gösteriyorum. İnşallah onlardan zarar gelmez. Ben, İslam köyünün Nurs köyü gibi biliyorum, o hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum. Onlara da selam ediyorum. Evet, onların insafı ve Risale-i Nur'a karşı dostluklarıyla, Nur Fabrikası o köyde dağdağsız teessüs etti, tahmin ediyorum. Ey sabri kardeş! Başın sağ olsun. Cenab-ı Hak, o validemizi mağfiret eylesin. Amin. Benim karabet-i neseviyeyi ihsas eden parmaklarındaki nişan ve bu yedi 8 sene Abdülmecid'den daha hararetli faalâne kardeşlik vazifesini yaptığınızdan, Elbette senin merhume validen, benim de validemdir. Onu da, validem yanına manevi kazançlarıma ve dualarıma hissedar ediyorum. Cenabı ı Hak sana sabr-ı ihsan ve o merhumeyi de gariki rahmet eylesin. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, ben pek kat'î bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kat'î kanaatım gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde, O hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, inbisat, ferahlık, bereket görüyorum. Hem oradayken, hem burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyor ki, biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi, benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket imiş. Hem İmam-ı Şafiî'den radıyallahu anh rivayet var ki, Halis talebeyi i ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vüs'at ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebeyi i ulum unvanına Risale-i Nur şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler, elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zarureti maişet özrüyle maişet peşine koşmak yerine en iyi çare, şükür ve kanaat ve Risale-i Nur talebeliğine tam sarılmaktır. Evet, her tarafta bu derdi maişet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir, ne yapalım der. Demek ki, Risale-i Nur şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurla mukabele etmeli. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir, o da hizmete ciddi devam ile olur. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki Risale-i Nur'un zararına ve şakiketlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyete halisayla girmezse belki fütur verirler. Eğer enaniyetli ve hotfuruş ise Risale-i Nur şakiketlerinin metanetlerini kırarlar nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip, dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Bu havalide, hakikaten ümidimin fevkinde, Risale-i Nur talebelerinden iki kahraman yetiştiler. Baba-oğul, Ahmet-Nazif, Salahaddin. Bu iki zat Risale-i Nur'un neşrinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz. Ez cümle, birisi yani oğlu, Kars'ta durup, hem Van'a hem Erzurum'a hem Konya'ya hem buralara size leffen gönderdiğim mektup gibi muhabereler ile tesirli bir surette çalışıyor. Tam bir Abdurrahmandır. Kardeşiniz Sait Nursi. Risale-i Nur tarikat değil hakikattır. Ayatı Kur'ani'den tereşüh eden bir nurdur. Ne şarkın ulumundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur'an-ı mucizül beyanın bu zamana mahsus bir icazı manevisidir menfaat-ı şahsiye yoktur. Risale-i Nur'un hiç olmazsa söz ve mektuplarını tamamıyla okuyunca, birçok hakikatlar tezahür edeceğinden, bugünkü düşüncenizden yani Risale-i Nur'u yazmakta çekinmek ve çekilmekten derhal teberrih edeceksiniz. Muhterem değerli kardeşim! Derhal yazmaya başlayınız. Korkmayınız. Hizmeti Kur'an, inşallah muhafaza edecektir. Diğer efendiyi ziyarete gidenlere ve Risale-i Nur'u yazan o havalideki kardeşlerimize geçmiş olsun. Haşiye, Kardeşimiz Salahaddin burada, Isparta'da olduğu gibi, bunlara da Risale-i Nur'u aramak için evlerini taharri edip sıkıştırdıkları zaman, hıfsı ı ilahiyle bir şey bulamadıkları zamanki hadiseye işaret ediyor. Feyzi. Hafız-ı Hakiki, inşallah muhafaza edecektir. i̇mam Ali'nin radıyallahu anh, tükadü siracün nuri Sirran beyaneten, tükadü siracüs surci sırran tenevveret, emrine inkiyat etmek icab ettiğinden, Risale-i Nur'u gizli okumak, gizli yazmak, gizli neşretmek lâzımdı. O kardeşlerimizin bu emre riayet etmemesinden ileri geldiğinden, hafif şefkat tokadı yediklerinden tekrar geçmiş olsun. Hiç merak etmesinler. Hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hâdiseden müteessir olup çekinmeyiniz. Bilakis çalışmanızı ziyadeleştirin ki tecrübeyi meydanı imtihanda muvaffak olasınız. Risale-i Nur'a sık sık ilişirler fakat bir halt edemezler. Çünkü Gavs-ı Azam Kudsi's-ı ruhu ve İmam-ı Ali gibi zatların himayeleri ve duaları bereketine hafız-ı hakiki hıfz eder. Elhamdülillah haza min fadli Rabbi ruhani inkıbaz inşallah geçecektir. Risale-i Nur لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَا sırrına mazhardır. Ondan istimdad et, Risale-i Nur talebeleri birbirinin ibadetinden hissedâr olduklarından, daimî virdleri olan bu âyet-i azîme, size de şifa verir. Risale-i Nur'u yazınız, ihtiyata riayet ediniz. Bütün kardeşlerime selâm ve hürmetler, Risale-i Nur'a çalışmanızı tekrar tavsiye ederim